Yalnız gezer 300 yaşında Jean-Jacques Rousseau Also Mustafa Bayka Evet Açık Dergi Yalnız Gezer 300 yaşında programıyla devam ediyor. İki aydır Açık Radyo yayınında bulunan Yalnız Gezer doğumunun 300. yılında Jean-Jacques Rousseau özel programının son iki bölümüne geldik. Bu iki bölümde Rousseau'nun hayatını pek bilinmeyen ama esasında merkezi bir yerde eşlik eden e, müzik tutkusuna ayıracağız. Bu akşam ve önümüzdeki çarşamba günü Notre-Dame-Dision Lisesi hocalarından barok estetiği ve Rousseau uzmanı olan Martin Stern'in 16 Mayıs 2012 tarihinde geçtiğimiz aylarda Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmiş olduğu müzisyen filozof Jean-Jacques Rousseau'nun İhtidası başlıklı konuşmasına yer vereceğiz. Bu akşamki bölümde ise Stern'in konuşmasının Rousseau'nun müzikal kimliğinin vehçelerini tanıttığı ilk bölümünü Rousseau'nun müzikal eserleriyle eşliğinde dinleyeceksiniz. Evet müzisyen filozofun ölümünden sonra yayınlanan operası Daphnis et Chloé'nin Ouverture başlıyoruz. Le premier objectif de ce livre, c'est de repenser Evet, şimdi bu Müzisyen Filozof Şen Jacques başlıklı kitabımın ilk amacı Rousseau'nun hayatında ve eserinde müziğin tutuyor olduğu yeri incelemek. Ahmet sosyalinde da işaret ettiği gibi merkezi bir konumda bahsedeceğiz. Peki neden merkezi bir konum? Öncelikle müzik onun hayatının en büyük tutkusuydu. İtirafların 5. kitabından alıntılamak istiyorum sizlere. Şöyle diyor, bu sanat için doğmuş olmalıyım. Zira çocukluğumdaydı onu sevmeye başladım ve mütemadiyen tek sevdiğim sanatta oldu. Bu çok önemli bir alıntı. Müzik için olan bu tutkusu çok farklı biçimler aldı Russo'nun. Farklı ve tamamlayıcı biçimler. Russo öncelikle enstrümantalisti. Şarkı söylüyordu, violoncel, klavsen ve flüt çalıyordu. Çocukluğunda teyzesi Suzan'la şan öğrenmeye başladı ardından Cenevre Kilisesi'ne devam etti bu eğitimine ve sonrasında da Madame de Varens'in ve onun etrafındaki müzisyenlerinle beraber bir şıraklık dönemiyle nihayete erdi. Kısa bir sürede olsa Ansi Şapel'in üstadından ders almıştı da var bu arada ama onun müzik konusunda bir otodidaklı olduğunu söyleyebiliriz. Öğrendikleri çoğunlukla zamanın ile olan münasebetlerinden kaynaklanıyordu. Bunlar gerek Şarmet gerekse de bir da karşılaştığı Fransız ve İtalyan müzisyenlerdi. Rousseau 40 yaşına kadar ki bu az buz bir yaş değildir. Yani 1749'da yayınlanan ilk söyleminin kazandığı büyük başarıya dek yalnızca Paris müzik sahnesinde ünlü olmanın peşinde olan birisiydi. Ki bu konuda başarılı da olduk. Jusqu'à l'âge de 40 ans, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire jusqu'au succès de son premier discours, le, le discours sur les sciences et les arts, euh, qui est publié en 1749, où ça n'a qu'une qu'une seule idée en tête, réussir comme musicien sur la scène parisienne. Le succès viendra un petit peu plus tard, en 52-53 avec le devin du village, mais ce sera un succès de courte durée. Merci. Evet, bu başarısı köyün kâhine ile olmuştu ama çok kısa sürecekti. Bu konuya birazdan döneceğiz. Russo bir yandan da müzik hocalığı yaptı, onu belirtelim. Gençliğinde Antti ve Şamre'de bu konuda kalem aldığı pedagojik yazıları da oldu. Ki bu yazıların özellikle şirin genç kızlara yazıldığı da söylenir. Tabii inanacaksınız eğer. Bu yazılarının farklı pedagogik yazıları da söylenir. Gay reduce malaka v aunque il Rašo 1140-dsi črpreks Har League rosa, czego od move razorak zadanie sviđan iniši, rosa 1740, glada bada, identitastu biwa karke karke. Lopi kodia nonakopjalara laserak stač čiml Sandiš akog sig., Proệu好 Berezooma širob, po potεš gemachtre ta Rousseau bunun yanı sıra tabi ki Besteciydi de çok erken bir döneminden itibaren hayatını 1730'lardan itibaren. Nedir Besteci? Birçok opera ki en ünlüsü köyün kahinidir. Dini eserler bunların içinde bir takım ayinler vesaire de vardır. Pek çok enstrümantal eser, menodramlar. Bu, bu arada melodramlar için ufak bir parantez. En ünlüsü Pygmalion'dur. Zira türünün ilk örneği sayılır. Yani Rousseau bir müzik türünün mucizedir de aynı zamanda. Ve bunların yanı da birçok İtalyan ve Fransız şarkısı beslemişti. En sevdiği romans türünde. Yani epey bereketli bir müzikal eser üretiminden bahsediyoruz hatta belki benzeri bile görülmeyen denilebilir onun zamana kadar. Rousseau bunun yanı sıra da büyük bir müzik teorisyeniydi. Bunun Birkaç etapta incelemek gerekecek öncelikle. Öncelikle şunu hatırlatalım. Sayıların kullanıldığı yeni bir müzikal notasyon sistemi oluşturmuştu ve 1872'de Bilimler Akademisi'ne bunu takdim etti. Burada söz konusu olan anahtarları, notaları vesaire seslerin ana notayla mesafesinde belirtecek sayılarla değiştirmekti. Bu Russo'nun müzik hakkındaki teorik ve pedagojik düşünümünün düşüncesinin ilk peçhesiydi. Yani bu notasyon değişimi. Yani aynı zamanda pedagojikti. Onu da adını çizelim. Kendisi de bunu ilan eder zaten belli yerlerde. Sayıları okumak notaya da çizgileri okumaktan daha kolaydı der. İşte bu notasyon çalışması sayesinde Russo dönemin teorisyenlerince ansiklopediye maddeler yazmaya yetkin görülür. 1749'da bu konuda bir teklif alır ve 3 ay içerisinde S imzalı 400'e yakın makale kalem alır ansiklopediye için. 1749'de bu konuda bir teklif alır ve 3 ay içerisinde S imzalı 400'e yakın makale kalem alır ansiklopediye için. Daha sonra kelime alacağı müzik sözlüğü için ikinci bir kez elden geçireceği bu makaleler konu bakımından da çok çeşitlidir. Evet bu sözlük mevzuuna geri döneceğiz bu arada. 1753'te bu çok önemli bir tarihdir bu arada onun hayatında Fransız müziği hakkında mektubu yayınlar. Bu, müzik teorisi alımından ve doğrudan Fransız müziğine karşı kaleme alınmış bir Risale'dir. Bu arada bu Risale'nin yayınlanma tarihi yani 1753 tesadüf değildir. Şöyle ki, orada o tam soytaylar tartışması patlak vermişti tam onun göbeğindedir Rus'u. Üstüne üstlük artık bu tartışmanın fazlasıyla içi boşalmıştır. ve Russo yazdığı bu mektuptan sonra aldığı tepkilerle tekrar canlandırır bu tartışmayı. Ufak bir para, parantez sohitalar tartışması nedir? 1752 Ağustos'unda Paris'e Intermezzi ve Napolitenler yani Opera Bouff zahnenen bir İtalyan kumpanyası turnaya gelir ve büyük estetik, politik ve felsefi bir tartışmayı açar, açar böylece bu olay müzik üzerine. İki kamp vardır bu tartışmanın içerisinde. Fransız geleneğini yani lirik opera ve trajediyi, Rameau ve haleflerini savunanların yanı sıra, opera komikten ilhamını alan ve radikal olarak farklı ve de tırnak içinde hafif bir sanat anlayışını savunanlar. Parantezi kaparsak, Rusya'nın en büyük müzikal eserinin, ...1767'de müzik sözlüğü olduğu noktaya gelebiliriz. Bir başyapıttır bu ve barok denilen müzisyenlerce hep kullanına gelmiştir. Esasında bu başta başına Russo'nun müzik hakkında teorik ve pratik bilgisinin genişliğine tanıklık edebileceğimiz bir eserdir aynı zamanda. Enfim Russo, müzik filozofu. Son olarak bir başlıkta Rousseau aynı zamanda bir müzik felsefecisidir. Zira ilerleyen bir biçimde müzik ve dil ve bu ikisinin bir arada tarihi hakkında felsefi te teoriyi yerleştirir, yeni bir teori. Bu teori, klasik teorinin karşı sacayanı teşkil eder. Yani müzik artık bir neslinin ses aracılığıyla sınırlandırılması değil, insan doğasına ve dilin, tutkular ve duygulanımlarındaki kaynağına bağlı olan bir ahlaki fenomen olarak görülür. Russo, müziği tutkularımızın hatıralara bağlanan işaretleri olarak tanımlar. Bir anıtı yapmak istiyorum. Dillerin kökeninden olacak bu. 7. bölümünden uzun bir anıtı. Şöyle diyor Russo, bütün doğa uykuda olsa da onu izleyen uyuyamaz ve müzisyenin sanatı bir nesnenin duygusuz imgesinin yerine bu nesnenin mevcud mevcudiyetinin izleyenin kalbinde tetiklediği hareketin imgesini koymaktır. Sadece denizleri dalgalandırıp, bir ateşi alevlendirip, ırmakları taşırıp, yağmuru yağdırmak ve selleri coşturmak değil, korkunç bir çölün dehşetinin resmini çizmek, yer altında bir hücrenin duvarlarının karartısını vermek, Fırtınaları dindirip, havayı dinginleştirip, berraklaştırmak ve orkestraya koruların tazeliğini yayacak bir müzik olmalıdır bu. Şimdi alıntının en önemli kısmına geliyorum ve bütün bunları diyor Russo, tüm bu şeyleri doğrudan temsil etmez müzik. Ruhta bu şeyleri gördüğümüzde yaşanan duyguların aynını tetikleyerek yapar bunu. Bu yeni bir tanımdır. Mevlilerdeki vurgulara dayanır ki bu vurgularda kaynaklandıklar edilm vurgularına bağlıdır. Son bir alıntı, ansiklopediden, Kalbin esas hükümdarı melodidir. Seslerin fiziko-matematik birimine ait olan armoni değil. Evet, Martin Stern'in konuşmasına birazdan devam edeceğiz. Fakat biraz önce kendisinin de en önemli Rus operası olarak tanımladığı köyün kaini Lodevende Village'in açılış bölümünden bir bölüm dinliyoruz. Cantus Firmus Consort. Thank you. P Glavine, basenliko i matematik, deses. Şimdi, Russe şayet ömrünün sonuna kadar müzikle ilgilenmişse, bu belki, hatta büyük ölçüde, müzik ona asla çözemediği bir problemler kaynağı oluşturduğu içindir. Pratik, teorik, estetik, felsefi ve hatta vahlelušsa problemler. Bunlardan birkaçını sayacağım şimdi. Pratik problemlerle başlayalım. Öncelikle deşifreş, çözümleme problemi ki sıkça geri döndüğü bir sorun olacak bu. Not okum, nota okuma zorluğu var. Her şeyden önce Rus bunu kendi de söylüyor. Ki bu zorluk adından onun intihar suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına da sebep olacak ve aynı şekilde sorulacak. ...gözü kulağın önüne koyan yeni bir notasyon sisteminin icadına da yol açacaktır. Net besleme zorlukları var bunun yanı sıra. Russo kendini mütevazı bir besteci olarak görür. Yaptığı işlerin de küçük işler olduğunu söyler. Öncelikle İtalyan dehalarının ustaların hayrandır. Bunu defa ile belirtir. Biliyoruz ki pek çok bestesi de yayınlanmamıştır zaten o sorun. Çünkü çoğunu bitirmemiştir. Bitirdiğini yayınlamamıştır. Hatta bir kısmını da kendisi yakmıştır eserlerinin. Burada mesela sadece birkaç sayfasına sahip olduğumuz ilk iki operasını anabiliriz. Bir iç kulak sorunu var. Onu da söyleyelim 1738'de Charmette'de gerçekleşen gizemli bir kaza sonucu ortaya çıkan ve bir uğultu bırakan ona bir kulak sorunu bu ki esasında Rousseau'nun çok sesli müziğe karşı düşmanlığının fiziksel sebebi olarak da görülebilir. Bunun yanı sıra stil probleminden bahsedeceğiz. Çok önemli bir problem bu ve giderek de esasında baş teorik sorunlardan birini teşkil edecek Rousseau için. Her zaman ola geldiği Fransız müziği bestecisi ve Fransız müziği hakkında mektupla karşımıza çıkan Fransız müziğinin ateşli düşmanı arasındaki keskin çelişkiye dair problem bu. Size şimdi bu mektubun son bölümünden bir kısım okuyacağım. epe şiddetli bunu duyabilmeniz için şöyle diyoruz. Fransız müziğinde ne bir ölçü, Ne de bir melodi görmediğime inanıyorum. Zira dilin kendisi buna muktedir değil. Fransız şarkısı daha önce uyarılmamış her kula dayanılmaz gelecek bir sürekli ciyaklamadan ibarettir. Armonisi kuru, ifadesiz ve ilkokul çocuklarının abartısını taşır. Fransız ezgilerinin ezgiyle, resitetiflerin resitetifle yakından uzaktan bir ilişkisi yoktur. ve Buradan bu şu sonuca varırım. Fransız müzeyi yoktur. ...ve olamazlı da yahut bugüne kadar olmadıysa Fransızlara müstahaktır. Görüyorsunuz bu metin çok can sıkmış bir metin tahmin edebilirsiniz. Yayınlanmasından sonra Ruson'un birkaç aylığına şöhretini tattığı... ...Fransız operasına giriş de yasaklanır ve cemiyetçe aforos edilir. E, bu bon. e, le letra... Fransız Müziği hakkındaki mektubun Fransız Müziği hakkındaki mektubun Köyün Kahini'nin sahnelenmesinden sadece birkaç ay sonra yayınlanıyor olduğu gerçeği esasında Rousseau'nun kendi eserini İtalyan müziğinden saydırma çabalarında açıklar ki aslında onun eseri birkaç İtalyanlaştırıcı ve taşısa da bildiğiniz Fransız müziğine aittir. İlişki burada çok açık. Ve aslında o da bunun bilincinde. Sözlüğün kopis maddesinde şöyle diyor hatta sadece Fransız müziği yaptım ve yalnızca İtalyan müziğini sevdim. Şimdi teorik plana gelirsek de şunu diyelim tüm arzusuna rağmen ne İtalyan müziğinin üstünlüğünü Ne, Fransız müziğinin müzik dışılığının ne de melodinin armoniye olan önceliğini kanıtlayamamıştır busu. Müzik usu için asla kesin bir biçimde çözmeyi başaramayacağı, sık sık geri döneceği bir teorik sorunlar öbeği olmuştur her zaman. La <gülüyor> Konuşmamın bu ilk bölümünde son olarak şunu ekleyeceğim. Demin köyün kâini örneğinden bahsederken Fransız müziği üzerinde mektubun yayınlanma tarihinin ne anlama gelebileceğinden bahsettim. Müzik Rousseau için sürekli bir kimlik probleminin göstergesi olmuştu. Lozan konserindeki felaketin sonucunda ardından Rousseau itiraflarda şöyle yazmıştı. Fransız operası var olduğundan beridir ki daha büyük bir patırtı duyulmamıştır. Evet, Notre Sion Lisesi hocalarından Martin Stern'i dinledik. İlksinin Türkçesiyle barok estetiği ve Rusya uzmanı kendisi. 16 Mayıs'ta Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği müzisyen filozof Jean-Jacques Rousseau'nun iktidası başlıklı konuşmasının ilk bölümünü dinledik. E, haftaya ikinci bölümle devam edeceğiz. Yalnız Gezer 300 yaşında Jean-Jacques Rousseau az elbuna Mustafa Bayka Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41